ful Fudul, Enes Yelgün Mekke cahiliye yaşantısına ait, hemen hemen tüm özellikleri üzerinde barındıran bir yerdi. Sanki Allah Subhanahu ve Teala, peygamberinin gelişinden önce, karanlığı gitgide koyulaştırıyordu. Ki insanlar, aydınlığı daha rahat fark edebilsinler, ona sallallahu aleyhi ve sellem, daha hızlı bir şekilde yönelebilsinler. Bu cahiliye yaşantısı insanlar arasında, Uzun soluklu savaşların ve zulümlerin kapısını da daha rahat bir şekilde aralıyordu. Kabileler kavmiyetçilik bağıyla hareket ediyor, en basit mevzularda başka kabilelere saldırabiliyorlardı. Kavmiyetçilik davasıyla hareket etmedikleri zamanlardaysa, güçlü olanlar nefislerinin istekleri doğrultusunda hareket ediyor, insanlara zulmediyorlardı. Özellikle Arap Yarımadası'nda bir devlet otoritesinin olmaması, bu savaş ve zulümlerin başlamasında ve gelişip kolay kolay bitmemesinde önemli bir etkendi. Savaşlar her ne kadar sonuç itibarıyla, bir tarafın galibiyetiyle sonuçlanıyor gibi gözükse de, aslında pek kazançlı çıkanı olmuyordu. Özellikle Mekke toplumu için savaş ve karmaşa, bütün gelir kaynaklarının kuruması demekti. Çünkü onlar, hac yapmaya Arap Yarımadası'nın her bir köşesinden gelenlerin, ukaz ve benzeri panayırlarda alışveriş yapmaları sayesinde ayakta duruyorlardı. Patlayacak bir savaş, direkt onların ticaretine zarar verecekti. Araplar, hem ticaret, hem de dini vecibelerini yerine getirmek, yani hac yapmak için, haram aylara dikkat ederlerdi. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında, harem bölgesinde, herhangi bir savaşa kalkışmazlardı. Kan davalılar, bu zamanda birbirlerini harem bölgesinde görseler dahi birbirlerine asla saldırmazlardı. Tüm bu önlemlere rağmen bazen savaşların önüne geçemiyorlardı. Ficar savaşları bunun örneğidir. Bu savaşta diğerleri gibi çok basit meselelerden çıkmış ve haram aylarda gerçekleşmiştir. Başta Mekke eşrafı olmak üzere savaşın tüm tarafları maddi olarak ciddi manada zarar görmüşlerdi. Burada Ficar savaşları ile alakalı bir konuya değinmekte fayda var. Kureş ve Kays kabileleri arasında geçen bu savaşa Allah Resulü iştirak etmiş midir? Bazı alimler bir rivayete dayanarak Allah Resulü'nün amcaları için ok topladığını, bu şekilde savaşa iştirak ettiğini söylerler. Peygamberimiz 20 yaşlarındayken bu savaşa amcaları ile birlikte katıldı. Fakat kimseye ok atmamış, kimsenin kanını dökmemiştir. Sadece karşı taraftan atılan okları toplayıp, amcalarına vermiştir. İbni Hişam. Diğer bir grup alimse ise, bunun mümkün olmadığını ileri sürerler ve görüşlerinin dayanaklarını da şu şekilde açıklarlar. Bu savaş cahili bir savaştır. İki tarafta cahili bazı kazanımları elde etmek için savaşmaktadırlar. Böyle bir savaşta, Allah Resulünün bulunması mümkün değildir. Çünkü Allah, Resulünü ancak hak üzere savaşmasını, Hakkın tabirleriyle mücadele etmesini ister ve buna izin verir. Bunun dışındakilerdense peygamberini korur. Özellikle ikinci görüşü savunan alimler dayandıkları noktayı destekleyecek başka olayları da sıralamışlardır. Geçen yazımızda Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik gelmeden önce de haram olan şeylerden ve cahili yaşantıdan uzak durduğunu, ya da bizzat Allah tarafından korunduğunu anlatmıştık. Bu rivayetlerin hepsi ikinci görüşü savunan alimler tarafından ortaya konulmaktadır. Allahu alem. Ficar savaşlarının etkisinin hala hissedildiği ortamda bazı zorbalar kimsenin bir daha böyle bir savaşa kalkışamayacağını düşünerek bireysel zulümlerine devam ediyorlardı. Bu zorbalardan birisi de Mekke'nin kodamanlarından As bin Vaildi onun zulmü Hülfül Fudul'u doğurdu. Şimdi Hülfül Fudul'ün nasıl oluştuğuna bir göz atalım. Sehli bir tüccar Mekke'ye satmak için bir miktar mal getirir. Asbin Vail bu tüccardan bir miktar mal alır. Ancak adamın parasını ödemez. Adam kimden yardım isterse kendisinden ya yüz çevrilir ya da kovalanır. Tüccar son bir çare olarak Mekke'ye hakim bir noktada olan Ebu Kubeystan'a çıkar ve Kabe'nin gölgesinde oturan Mekke eşrafının duyabileceği bir şekilde uğradığı haksızlığı dile getirir. Sehmi Tüccar'ın bu girişimi karşısında ilk olarak Zübeyir bin Abdülmuttalip ayağa kalkar. Hakkı gasp edilmiş bu adama yardım etmenin üzerlerine vacip olduğunu söyler. Zübeyir'in bu görüşü destek bulur, hemen girişimlere başlanır. Bunun için Abdullah bin Cuda'nın evinde toplanılır. Toplantıya Mekke eşrafından birçok kişi katılır. Temsilciler hep birlikte kabe'ye gelirler, hacerül esvedi yıkarlar, yıkadıkları suyu bir kaba toplar ve yapılacak anlaşmanın kutsal bir yönünün olması açısından suyu içer ve yemin ederler. Faziletli kimselerin anlaşması anlamına gelen hulful fudul birlerin oluşumunu başlatan yemin şu şekildedir: Allah'a yemin ederiz ki zulme uğrayanın yanında zalim olanın karşısında yer alacağız. Mazlumun hakkını zalimden alma konusunda hepimiz birlik ve beraberlik içinde yer alacağız. Bu birlik ve beraberlik, denizin bir kılı aşındırıp yok etmesine, Hira ve Sabir dağlarının yerlerinden ayrılmasına kadar devam edecek, herkes verdiği söze, yaptığı yemine sadık kalacaktır. Birlik, ilk olarak sehmli tüccarın uğradığı zulmü ortadan kaldırır ve As bin Vail'den adamın alacağını geri alırlar. Bununla birlikte faziletli kimselerin bu birliği kısa sürede büyük bir şöhret kazanmış, birçok zulme engel olmuştur. Bunlardan bir tanesi de Mekke'ye hac için gelen bir adamın kızına Nübeyh bin Haccac'ın el koyması olayında hülful fudul üyelerinin devreye girmesidir. Kızı elinden alınan kişi, bu adama karşı kim bana yardım edecek deyince kendisine hülful fudul üyelerine git denilir. Adam Kâbe'ye gelir ve ''Ey hılful fudul üyeleri'' diye bağırır. Her taraftan ona doğru insanlar gelir ve ''Sana ne oldu?'' derler. Adam ''Nübeyh kızım konusunda bana zulmetti, onu benden zorla aldı'' der. Onunla birlikte Nübeyh'in evinin kapısına kadar yürürler. Nübeyh onların karşısına çıkınca ona ''Yazıklar olsun sana, kızı çıkar.'' ''Bizim kim olduğumuzu ve ne üzerine anlaştığımızı biliyorsun.'' derler. Nübeyh, ''Tamam, ancak bu gece ondan faydalanmama izin verin.'' deyince onlar, ''Hayır, devenin sağlayacağı vakit kadar dahi olsa sana izin vermeyiz.'' derler. Bunun üzerine kızı çıkarır ve babasına teslim eder. İbni Hişam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Medine'deyken bu cemiyeti hatırlatmış ve ondan övgüyle bahsetmiştir. ''Ben Abdullah bin Cuda'nın evinde öyle bir anlaşmaya şahit oldum ki, onu en güzel kızıl develerle dahi değişmem. Devri İslam'da dahi böyle bir anlaşmaya çağrılsam kabul ederim.'' İmam Ahmet. Olay bundan ibaret olmakla beraber, günümüzün saptırıcıları bu meseleyi de kendi şirkleri için malzeme olarak kullanmaktan çekinmemişlerdir ve parlamentolara girip mücadele etmenin delili olarak, hılful fudul meselesini ileri sürmüşlerdir. Bu zatlar diyorlar ki, nasıl Allah Resulü müşriklerle bir araya gelmiş ve bir zulmü ortadan kaldırmak için aynı çatı altında beraber olmuşsa, bunu da peygamberlik geldikten sonra tasdiklemişse, biz de aynı amaçlarla meclislere girip milletvekili olabiliriz. Bu iddiaya cevap vermek için ya da iddiayı çürütmek için ilim ehli olmaya gerek yoktur biraz muhakeme yeteneğine sahip, herkes, meselenin, verilen örneğin, yapılan kıyasın, alakasız olduğunu anlayacaktır. Çünkü karşılaştırılan iki şey arasında, müşrik kelimesi hariç hiçbir alaka yoktur. Bilakis, neresinden tutulsa, elimizde kalacak olan bu kıyasta, birçok zıtlık mevcuttur. Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu anlaşmaya bağlı kalacağına dair söz verirken, Şirk kanunlarının ve Mekke tağutlarının tazim edildiği bir yeminle mi işe başladı? Acaba hülful fudulde Allah'ın haramları helal, helalleri haram mı yapılıyordu? Acaba Allah Resulü'nün övgüyle bahsettiği bu kurumda çoğunluk bu zulme sessiz kalınacak dediğinde, geri kalanlar da bunu uygulama mecburiyetinde mi kalıyorlardı? Bu ancak, Müşriklerle beraber bir yardım kuruluşu çatısı altında, faaliyet yapabilir miyiz sorusuna verilecek, olumlu yanıtta kullanılabilecek bir delil olabilir. Son olarak, hılful fudulü, kendi şirketlerine mazeret olarak ileri sürenlere şunu hatırlatalım. Bu topluluk, bir zulmü ortadan kaldırmak için bir araya geldi. Sizin hılful fudulü örnek alıp da girdiğiniz meclislerse zulmün en büyüğü olan, Şirkin merkezleridir. Şüphesiz ki şirk, zulümlerin en büyüğüdür. Lokman Suresi 13. Ayet Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdtır. Bu yazı, Tevhid dergisinin 26. sayısında yayınlanmıştır.